Bir ilaç bari diye düşündüm. Biraz kolonya sürünsem. Ferahlasam, pencereyi açsam. Şöyle bir şey yazdım sonra. Yağmur, çamurlu bir elbise dikiyor şehri. Sıkılıyoruz hepimiz, bu çamurlu giysinin içinde. Berbattı, bir şiire böyle başlanmazdı. ses diye söylendim. Ardından yıldırım gür ses. Aptal aptal güldüm bir de buna. Ayşecik vazoyu kırıyor. Ve tamir et bakalım diyordu babasına. Yapıştırsam da parçalarını hayatımın. Su sızdırıyordu çatlak durundan. Karnabahar kızartmıyordu asla başrolde kadınlar. Güçlü bir el silkeledi beni sonra. Sanırım Tanrının eliydi. Sayamadım kaç ah döküldü dallarımdan. Binlerce yeşil gözü olan biz zeytin ağacı gibi. Çok şey görmüşüm gibi ve çok şey geçmiş gibi başından. Ah dedim sonra. Ah. Hiç ses diye söylendim. Çocukken şöyle dua ederdim Tanrı'ya. Tanrım, bana hiç erimeyen kırmızı bir bonbon şekeri yolla. Eski tül perdelerden gelinlik biçerdik kardeşimle kendimize durmadan. Olmayan çayları, olmayan fincanlardan içerdik. Olmayan kapıları açardık, olmayan ziller çaldığında. Siyah papyonlu olurdu mutlaka resim defterimizdeki damat. Yedi günde yarattığımız dünya, mutlu olurduk pastel koksa. Ve şimdi şöyle dua ediyorum Tanrı'ya. Olanlar oldu Tanrım. Bütün bu olanların ağırlığından beni kolla. Kaybolmak istemiştim bir zamanlar.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 Bir zamanlar kendime bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım. Kaç metredir benim yokluğum? Benden daha çok var sanmıştım. Benim yokluğumdan dünyaya bir elbise çıkar sanmıştım. Dünyanın çıplaklığına bakmıyordu utanmadan sonunda ben de alıştım. Ah dedim sonra. Güzin ablası kitaplar olan bir kızdım. İçim sıkılmasa o kadar tek bir satır bile okumazdım. Taş bebeğim ters çevrilince ağlardı. Bir derdi var derdim. Derdimi demeyi ben, taş bebeğimden öğrendim. Ninni derdim, ninni bebeğim. Cam gözlerini kapardı naylon kirpiklerini. Plastik göz kapaklarının ardında bilirdim. Rüyalar yoktu bebeğimin göz açlıkları da. Ağladıkça tüyürümden sürerdim göz altlarına. Bu kadar kolay harcamazdım rüyalarımı. Kırmızı çantamda bayram harçlıklarım olmasa. İnsan çıtır ekmeği ısırdığında kırıklar dolar kucağını. İşte orası umudun tarlasıdır. Ve orada başaklar ağırlaştığında sayısız ah dökülür toprağa. Bir ses diye söylendim ve ah dedim sonra. Böyle ah demeyi bili bükük bir ahlat ağacından öğrendim. Dallarını salıncağı kurardı çocuklar. Hızlı yaşanan bir hayatın şarkılarıydı salıncaklar. Meyveleri tatsızdı eski bir lanetten dolayı. Herkes dişlerdi acı meyvelerini ve herkes töverdi ona. İsmini yazardı herkes onun bağrına. Ah derdi o, ah. Bıçağın ucundaydı insanların hafızası. İnsan unutandır ve insan unutulmaya mahkum olandır. Tanrı şöyle derdi o zaman Ah... Ne çok dikene vardı ağladı ağacının Tanrım. Ulaşılamazdı Sen sarılmak istesen ona O sana sarılmazdı Ne çok dikenin vardı Tanrı'm Ne çok isterdim Sana sarılamazdım Ve şöyle derdim o zaman Ağlat ah. ağların ağcığıydı. Yaşlanmaya başlayanların, itiraf edilememiş aşkların, evde kalmış kızların, ağlat ağların acıydı Cezayir nasıl cezaların ülkesi ise öyleydi işte. Ve etimolojilerden kalma bir zaman birimiydi yanılmıyorsam. Ve yanılmıyorsam yalnız insanların kahvaltı edip bağladıkları pazar sabahları yokmuş o zaman mesela o zamanlar mutsuz olduğunda insanlar yok olurmuş bazı dakikalar gülümsedim o sıra bazen sevinirim sevinmek nedense hep 7 yaşında ve ah dedim sonra Ah Bazen ah diyorum durmadan Şimdi ben ağlatın başında 32 yaşımda Ahlar ağacı gibi Rengarenk çaputlar bağladım yıllarca dallarıma Mavi, mor, kırmızı ve yeşil İstedim, hep istedim Sen iste derdim, iste yeter ki vereyim her istediğimi verdim. Arttım, fazlalaştım. Eksikli yaşamaktan. Ağlar ağacıyım gibisi fazla. Başka bir şey istemem. Artık beyazlaşan 3-5 tel saçıma. Hesabımı vermekten başka. Vasiyetimdir. Dalgınlığınıza gelmek istiyorum. Ve kaybolmak o dalgınlıkta. At arabasıyla kağıt toplardı her sabah çıngene kadınlar. Üst üste yığılırdı vuruşuk kirli kağıtlar. Şaşırırdım. Kadınların mı yoksa kağıtların mı memeleri kocaman? Bir zamanlar öfkem beni zora koşardı. Kızıl yelelerim yapışırdı terli anlıma. Ne eğre gelirsin ne de semere derlerdi bana. Yeniden doğmuş olurdum oysa. Öldüğümü sandıklarında Yalnızca kağıtlarda iyi koşan bir at olarak Vasiyetimdir En güçlülerinden seçilsin beni taşıyacak olanlar Ahtım olsun, yükleri ağırlaşsın diye iyice Taputumun içinde tepineceğim